Herkese merhabalar. Bugün Dünya Vegan Günü... ...bu özel günün vegan beslenmenin tanımını yaptığım programa denk gelmesi... ...gerçekten güzel bir tesadüf oldu. Çünkü hiç benim denk düşürme gibi bir çabam olmamıştı. Çok çok önceden planlamıştık. Güzel bir tesadüf oldu. Ben veganlık ve vejetaryenliğin ayrımını yapmakla başlamak istiyorum bugün programı. Çünkü çok karıştırılıyor. Ve veganlık yerine vejetaryenliğin kullanılması ben açıkçası... ...bunu yanlış buluyorum ee, ve bunları birbirinden ay ayırmayı oldukça önemsiyorum. Ee, veganlık en sade tanımıyla aslında hayvanların herhangi bir amaç için kullanımını reddetmektir... Bu amaçlar şunlar olabilir. E, spor, rodeo gibi sporlar e, sağlık amaçlı e, yani sağlık amaçlı derken gıda amaçlı e, kullanımının hiçbir amaçlı e, kullanımını e, önermemektir. E, ve Vegan Society'nin tanımı ise e, geniş kapsamlı bir tanımı var veganlığın. E, vegan Society'de. E, veganlık hayvanların gıda, giyim, spor ve başka amaçlarla maruz kaldıkları ...zulmü ve sömürüyü her türlüsünü bu zulmün ve sömürünün her türlüsünün e, dışlandığı bir yaşam stili aslında yaşam tarzı e, bir felsefe daha doğrusu... E, uygulanabilir olan en mümkün mertebede, mertebede bu zulümden ve sömürüden kaçınan kişiye deniyor. Buna ek olarak insanların hayvanların ve çevrenin yararına hayvan kullanımı içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini ve kullanılmasını destekleyen felsefe yaşam biçimi. Ee, veganlık e, aslında e, genel yaygın algıya e, yani içerisinde sadece beslenmeyi içermesi e, gibi düşür, düşünülüyor veganlık ama aslında Öyle değil sadece beslenme şekli olarak düşünmek veganlık tanımının içini boşaltır e, Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda sıklıkla konuşuluyor veganlık Duymuşsunuzdur belki e, Bu zamanın aslında çevre katliamlarının ve toplumsal şiddetin tüm ülkede tüm ülkelerde yükselmesine denk gelmesi aslında bir tesadüf olamaz e, İnsanlar e, ...aradıkları o arayışların... ...içerisinde veganlığa çıkıyor... ...ve bu gerçekten önemli bir mesele... Ee, ...işin içerisinde... ...sosyoloji boyutu... ...sağlık boyutu, çevre boyutu... ...aslında yaşamı ve gerçekten... E, ...insanları, hayvanları... ...doğayı ilgilendiren her mesele... ...veganlığa çıkıyor... Ee, ...burada... Aslında eski çevre kirliliğiyle ne alakası var deniyor bazen. Eskiden şöyle denilirdi hani çevre kirleniyor ama biz görmüyoruz artık net bir şekilde görüyoruz ki iklim dengesizlikleri hastalıkların artışı çevre felaketlerinin artışı bunların sonucunda gerçekleşiyor. İlla aslında bize zarar vermesi gerekmiyor. Dünya bizim evimiz ve nerede bir iklim değişikliği, nerede bir çevre yıkımı, nerede bir zulüm varsa aslında bu ...dolaylı ya da dolaysız bizleri etkiliyor. Ee, bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler aslında son yıllarda e, gerek Birleşmiş Milletler olsun... ...gerek Dünya Sağlık Örgütü, çeşitli otoriteler bu konuda sinyaller veriyor. Ve bu sinyaller aslında bizi vegan yaşama doğru gitmeye zorunlu kılacak. Öyle görünüyor. Ee, Birleşmiş Milletler... ...2006'da yayınladığı e, bir raporda hayvansal tarım ve çevresel yıkım arasında e, bağ, bağ olduğunu ortaya koydu. Raporda başta tavuk, inek ve domuz üretimi olmak üzere e, hayvancılığın... E, ...hava, toprak, su, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliklerine olumsuz etkileri olduğu ortaya kondu. Raporda bu çok önemli bir e, nokta bence. E, çevrenin kirlenmesinde hayvansal endüstrinin ve hayvancılığın aslında bu kadar büyük rol oynadığını... ...bu raporda görüyoruz çok net bir şekilde. Karbondi karbondioksit salınımının yüzde dokuzu... Metan salınımın, salınımının yüzde otuz yedisi, nikros salınımının yüzde altmış beşi ve amonyak salınımının yüzde altmış sekizi hayvancılık kaynaklı. Ee, Birleşmiş Milletler yine 2010'daki raporunda yayınladığı raporda nüfus artışı böyle giderse 2015'te e, 9 milyar nüfusa sahip olacağımızı açıklamıştı. ...bu dünyayı açlık ve iklim değişikliğinden korumak için hayvansallardan uzaklaşan bir diyetin artık zorunluluğunu gösteriyor bize. Yani biz istemesek de e, bu e, vegan yaşama zorunlu olarak geçeceğiz. Bakın Amerika'da e, oksijen satılmaya başlandı. Bu korkunç bir şey. E, oksijenin bile satılıyor olması aslında bizim e, yaşamımızda yani... E, en temelinde yapmamız gereken kendi yaşamımızdaki değişiklikler. Yani biz kendi e, değişikliklerimizi, kendi yaşam tarzı değişikliklerimizi yapmakla bu işe başlayacağız. Herkesin sorumluluğu var. Bu e, yeryüzünde olan e, doğa katliamlarının, zulmün, her, her şeyin içinde hepimizin birer parça olsun katkısı var. E, bunu biz geçenlerde bir sosyal medya platformunda tartışmıştık. E, hepimizin sorumluluğu. E, peki... Bu veganlık diyoruz. Ee, peki nasıl uygulayacağız? Veganlığın pratikleri neler? Ee, herkesin bildiği gibi veganlığın en en temel pratiği beslenme. Çünkü bu neden en temel pratiği? Her gün üç öğün tabağımıza gelen şey her neyse aslında her şey onunla başlıyor. Çünkü bizim ağzımızdan giren şey bizim bütün her şeyimizi etkiliyor. Sağlığımızı etkiliyor, doğayı etkiliyor, hayvan sağ hayvanların yaşam hakkını çok büyük ...derecede katleden bir aslında bu şey bir olay. Ee, vegan beslenme de bu pratiklerden birisi. Şimdi veganlığın sağlık yönünü ben e, önümüzdeki 24 hafta boyunca teker teker gerek konuklarla gerek konuksuz bir şekilde işleyeceğim. Ee, veganlığın sağlık yönü aslında hepimizin çok iyi bildiği işte şeker hastalığı, yüksek tansiyon, obezite dediğimiz şişmanlık, kardiyovasküler hastalıklar, e, kanser gibi hastalıkların tedavisi için... Tedavi yani bu reçeteye yazılmayan bir tedavi olabilir ama bu hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde vegan beslenmeden daha sık söz ediliyor. Hatta Türkiye'de son zamanlarda, e, geçenlerde e, Dünya, Türkiye Diabet Vakfı Başkanı e, Profesör Doktor Temel Yılmaz'ın bir yazısını gördüm e, ve bunun dışında bir takım e, insanlar da, bir takım doktorlar e, bu konuyla ilgili Yazılar yazmaya ve çalışmalar yapmaya başladı. Sizin duymadığınız benim e, bilgisini edindiğim pek çok gelişme de var. Onları yakın zamanda inşallah duyuracağız. E, bu güzel gelişmeler oluyor üniversitelerde. E, yöneticilerin güzel çalışmaları oluyor. E, bunların hepsi bizim e, vegan beslenme, vegan sağlık ve e, vegan yaşamla ilgili pratiklerimizi artıracak aslında. Ve bu vesileyle veganlığın sağlık yönünü konuşurken e, dünya diyabet günü de e, yaklaşıyor. 14 Kasım Dünya Diabet Günü ee, ve Uluslararası Diabet Federasyonu'nun yayımladığı Dünya Diabet Atlası'na göre 2015'te 415 milyon olan diabetli sayısı 2040 yılında... 642 milyon olacak ve diyabetin aslında herkesin bildiği e, tedavisi herhangi bir antidiabetik ilaç kullanmak ya da insülin kullanmak olmayabilir. E, ben e, bunun bitkisel doğru bitkisel beslenme yani doğru vegan beslenme ve do doğru aktiviteyle e, %70-80 civarlarında önleneceğini çalışmalardan okuyoruz. E, bunları hayata geçirmek için geç kalmış sayılmazsınız. diyabetli olabilir. ...kanser hastası olabilirsiniz ama beslenmenizi ve yaşam alışkanlıklarınızı düzenlemekle bu olumsuz gelişmeleri olasılıkları e, minimuma indirebilirsiniz... Ee, ...ben e, bu tedavi önerilerine baktığımız zaman aslında e, hayvan... ...yani bu büyük sağlık otoriteleri işte e, Kalp Vakfı olsun... E, ...Amerika'daki kalp, kalp Vakfı, Diabet Derneği... ...bunların hep e, sitelerinde hayvansalların yoğun bir iç, e, şekilde yer aldığını göreceksiniz. Aslında diabetin tedavisinde vegan beslenme önemli bir yer tutuyor. E, Tabii bu What the Health belgeselini izlerseniz aslında benim... ...ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız... ...orada e, bu önerileri yapan... ...bu hayvansal önerileri yapanların... ...nasıl e, oradaki röportajları... ...yapan insandan e, kaçtıklarını... ...ve o insanı... E, ...bulundukları makamdan kovduklarını... ...göreceksiniz... E, ...şimdi... E, bu konuda dernekler ne diyor kısmını e, şarkımızdan sonra e, bir parça çalacağız. Parçamızdan sonra konuşacağız. Şimdi e, benim e, mor ve ötesi... E, bir şarkı çalacağız Dünya Yalan Söylüyor adlı bir şarkısı var Belki duymuşsunuzdur Bugüne de bence çok güzel uyan bir şarkı Gerçekten de hepimize yalan söylüyorlar Ve bu yalanlar artık ay yuka çıkmaya başladı Ve harekete geçmemizin zamanı geldi Bu hareket bireysel hareketle başlayacak Toplumsal hareketlerle devam edecek diye umuyorum Parti çalarken Ömer Madra yanıma geldi... ...buraya geldi... E, ...ve e, beni uyardı... ...salınım değil salım dedi... E, ...ben şimdiye kadar salınım diyebiliyordum... E, ...ancak salımmış... E, ...siz de eğer kullanıyorsanız doğrusu e, salım kelimesi... ...yani karbondioksit salımı şeklinde düzeltmemi önerdi... E, ...teşekkür ediyorum kendisine... E, ...şimdi... E, Açık Radyo'da vegan sağlık programında beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkaray'ı dinliyorsunuz. Bugün e, 1 Kasım Dünya Vegan Günü. E, bugün dünyada ve aslında Türkiye'de e, birazcık da olsa bahsedeceğiz bundan. E, veganlık nereye gidiyor? E, vegan beslenme nereye gidiyor? Biraz bunları konuşuyoruz. E, dernekler e, bu, bu ilk e, kısımda e, veganlığın tanımını yaptık. Vegan en sade tanımıyla hayvanların herhangi bir amaç için kullanımını reddeden kişi ediyor deniyor. Ee, Sizde eğer hayatınızda e, bir e, hayvan kullanımı e, uyguluyorsanız Hayvan kullanımı ile ilgili şeyler yapıyorsanız Bunlarla ilgili e, geniş okumalar yapabilirsiniz Ben programın sonunda okuma önerileri e, sunacağım size e, Buralarda okuyup aslında beslenmeniz için e, Veganlık e, e, dışında hayvan salıları tüketmenize gerek olmadığını göreceksiniz Bu arada benim yayınlarımı ve ben, benim yazılarımı da takip edebilirsiniz Ayrıca Türkiye'de pek çok artık uzman da vegan beslenmeden bahsedebilirsiniz Ediyor. Bunları takip edip hayatınızı geçirebilirsiniz Geç kalmış sayılmazsınız ancak elinizi çabuk tutun Çünkü gezegen ve sağlık elden gidiyor ee, Ve aynı zamanda e, toplumsal şiddet hayvanlara uygulanan zulüm nedeniyle artıyor e, En temelinde aslında veganlığın e, hayvanlar vardır Hayvanların yaşam hakkı vardır Ancak veganlık herkes için, doğa için, insanlar için ve hayvanlar için pek tabii e, En yapılacak en en iyi şeydir ee, şimdi ilk bölümde veganlığın tanımını yaptık ve veganlığın e, tarım ve çevresel yıkımına bağlantısını söyledik Birleşmiş Milletler'in sinyal verdiğini ve dünyadaki bu kirliliğin ...aslında e, biraz da toplumsal şiddetin nedenlerinden birisinin hayvan kullanımı olduğunu söyledik. E, ve veganlığın en önemli pratiklerinden birinin de e, vegan beslenme olduğunu söyledik. E, vegan beslenme ile ilgili e, pek çok hastalığın tedavisinde kullanıldığını... E, ...ve e, hastalıkların önlenmesinde aslında vegan beslenmenin çok önemli bir yer tuttuğunu söyledik. Ve Türkiye'de son zamanlarda çok sık haberlerde görüyorsunuz belki... E, ...bu vegan beslenmeyi aslında eskiden... Önermeyen hekimlerin ve uzmanların da yavaş yavaş vegan beslenmeden bahsettiğini görüyorsunuz. Ee, sizin haberiniz olmayan ancak benim de duyumlarını aldığım bana haberleri gelen pek çok gelişme de oluyor. Üniversitelerde e, yerel yöneticilerin çalışmaları oluyor. Ee, bunlarla ilgili de yakın zamanda duyuruları yapacağım ben. Ee, Dünya Diabet Günü'nden bahsettik. 14 Kasım Dünya Diabet Günü ve Dünya Diabet e, Uluslararası Diabet Federasyonu artık e, çok büyük sinyal, e, çok... E, daha vahim bir şekilde art, artacağını söylüyor. 2040 yılında neredeyse iki kat kadar artacağını söylüyor 2015'e göre diyabetli sayısının ve şeker hastalığı yani diyabet aslında çok sinsi bir hastalık ee, hani çevrenizde duymuşsunuzdur. Diyabet, şeker hastasıydı katarakt oldu, şeker hastasıydı böbrekleri e, bitti i̇şte şeker hastasıydı, ayağı kesildi böyle sinsi bir hastalık çünkü kan şekeriyle ilgili bir şey. Bütün organlarımızda kan var ve bu kan şekerleri düzensiz gitmesinin aslında Nedenlerinden en önemlisi Şeker kullanımı değil Maalesef hayvansal tüketimdir Çünkü hayvansal tüketim Şekerin kullanılacağı dokularda Şekerin kullanımını engelliyor Asıl mesele bu Eee Şimdi e, bu e, diyabetle ilgili yani şeker hastalığı ile ilgili sağlık, sağlık önerilerine baktığımızda büyük kuruluşların sağlık önerilerine baktığımızda e, diyabet tedavisinde hayvansalların yoğun bir şekilde yer aldığını göreceğiz. E, bu diyabetin tedavisinde aslında vegan beslenme oldukça önemli bir yer tutuyor. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. E, takip etmeniz e, mümkün değilse de çevirlerini okuyun ya da dinleyin. E, bunlar çok önemli açıklamalar çünkü. E, şimdi dernekler ne diyor peki? E, e, ...bu vegan beslenmeyle ilgili... ...Amerikan Beslenme Derneği'nin e, şöyle bir yayını var... ...şöyle bir şey yayınladı... ...vegan e, ve tam vejeteryan de dahil uygun biçimde planlanan... ...tüm beslenmelerin sağlıklı, gıda açısından yeterli... ...ve belirli hastalıklardan korunmada... ...ve onları iyileştirmede fayda sağladığı nitelikte olduğu yönündedir... ...iyi planlanmış bir vegan beslenme hem gebeler... Hem emzikliler hem bebekler hem çocuklar hem de yetişkinler için aslında yapılı, yapılabilecek en iyi beslenme şekli. Buna sporcular da dahil. Ben ilerleyen programlarda vegan sporcuları da davet edeceğim. Ee, orada vegan beslenmeyi sporda nasıl uyguladıklarını konuşacağız. Şimdi e, bu Amerikan Beslenme Derneği'nin e, yayınladığı bu e, raporun dışında aynı zamanda Kanada Diyetisyenler Derneği... Ve en önemlilerinden birisi Dünya Sağlık Örgütü'nün Et ve kanserle ilgili açıklaması 2015'te yayınlandı ama maalesef 2015'te yayınlanan bu rapor Türkiye'ye 2017'de geldi. Ee, daha yenilerde e, Sağlık Bakanlığı etin e, kanserle ilişkisiyle ilgili bir haber yayınladı. Ee, geç kalmış sayılmayız iki sene de olsa geç kaldık ama geç kalmış sayılmayız yine de. Ee, bunu, bu çalışmaları, bu aktiviteleri ben çok önemsiyorum. Ayrıca biz ee, ...vegan sağlık profesyonelleri diye bir grup e, kurduk. Şimdilerde çok yeni bir grup... ...ama aramızda tüm meslek grup, tüm sağlık meslekleriyle ilgili... E, e, ...gruplardan arkadaşlarımız var. Eğer siz, siz de vegansanız ya da veganlığı reddetmiyorsanız... ...ve e, sağlık profesyoneliyseniz, bize destek olmak isterseniz... ...bize ulaşabilirsiniz. Ee, i̇ki dakikam kaldığını işaret ediyor arkadaşım. Şimdi son... Ee, birkaç şey söylemek istiyorum. Fongogo.com diye bir internet sitesi var Oraya girip e, bir takım Arkadaşlarımız e, birkaç arkadaş Böyle birleşmiş e, Kendilerine böyle doğanın kucağında hayvanlarla Beraber yaşayacakları yerler inşa etmeye yapmaya çalışıyorlar Bu arkadaşlarımıza destek ola, Olabilirsiniz çünkü Doğa bizim evimiz aslında Her yer bizim evimiz ve bütün hayvanlar Bütün insanlar e, bizim Kardeşimiz dostumuz e, Bu arkadaşlarımız da bu e, düşünceyle Yola çıkmışlar onlara destek olabilir fongogo.com diye bir internet sitesine girip oradan bu arkadaşlarımıza destek olabilirsiniz Ne yapıyorlar ne ediyorlar bakabilirsiniz Bugün son olarak ben okuma önerileri e, yapacağım Eğer ki e, geniş okumalar yapmak isterseniz e, Zülal Kalkandeli'nin e, gazeteci yazar e, Zülal Kalkandeli'nin çevirdiği Jeffrey Mason'ın e, yazdığı Tabağındaki Yüz adlı kitabı okumanızı tavsiye ediyorum Ayrıca e, Fransiyon'un İnsan Neden Vegan Olur kitabı ee, okunası kitaplardan ikisi çok kitaplar bununla ilgili ama ben bugün için bunları seçtim ee, Umarım güzel bir dünya e, için herkes şimdiden harekete geçer Vegan yaşamak çok mümkün ...hiç de pahalı değil... E, ...hiç de lüks değil aslında... E, ...bizleri takip edip... ...bunun aslında böyle olmadığını... ...çok net bir şekilde görebilirsiniz... ...hepimizin, doğanın, hayvanların... ...insanlığın aslında kurtuluşu için... E, ...yapılacak... ...en önemli ve tek şey aslında... ...vegan yaşamdır... E, ...herkese güzel günler diliyorum... ...Dünya Vegan Günü bugün... ...umarım çok güzel genişmelerin... ...başlangıcı olur... E, ...herkese selamlar ve sevgiler...